Okan Savaş Bayındır Niyazi Bural Arısoy. Baba Serkan Öztürk Okan Niyazi'nin işlettiği bir fotoğraf stüdyosunda çalışmaktadır. Tap ettirilmek için bırakılmış, parası da peşin olarak ödenmiş olmasına rağmen sahibi tarafından uzun zamandır alınmamış bir zarf vardır. Bu durum Okan'ı iyice meraklandırmaktadır. Bak yine elime aynı zarf geldi. Ne zaman biri gelip de fotoğraflarını istese kutuya elime attığımda ilk bu zarf geliyor. Bu son zamanlarda çok sık tekrarlanır oldu. Mahmut Mert adına fiş kesilmiş ama gelip alan olmamış. Hmm, şu zarf değil mi? Benim de dikkatimi çekmişti. Ne zamandır orada duruyor. Hatırladığım kadarıyla aylardır burada duruyor. Bitmiş ve müşteriye verilmeye hazır zarflarla aynı kutuda. Tabi etmemiz için bırakılmış. Parası da peşin ödenmiş. Ama aylar geçmesine rağmen gelip alan yok. Merak ediyorum. Sahibi kim acaba ve neden gelip almıyor? Unutulmuş olmalı ya da ne bileyim önemsenmemiştir pek. Almayı gerektiği görmemiştir. Ama bunlar doğum günü fotoğrafları. Fotoğraflara bakılırsa aile içinde küçük çaplı bir kutlama da yapmışlar. Baksana hepsine kadar da eğlenmişler. İnsan doğum günü fotoğraflarını almayı unutur mu? Valla ben o kadarını bilemem. Bizim işimiz fotoğraflarla ilgili olan kısım sonuçta. Biz işimizi yapmışız. Onlar da zahmet edip alsınlar artık. Doğru söylüyorsun da böyle sürekli elime gelince merak etmeden de duramıyorum. Bu fotoğrafları bırakan Mahmut Mert'in adresi vardır bizde değil mi? Tabii ki vardır. Bilgisayara kaydetmişizdir de ne yapacaksın sen onları? Gidip fotoğrafları mı bırakacaksın? Sürekli elime gelmesinin bir anlamı olmalı. Bence artık bu fotoğrafların sahibine ulaştırılması gerek. İyi iyi. Bundan sonra yaptığımız bütün işleri teker teker adresine bırakırız. İnsanlar bu rahatlığa iyice alıştığı zaman bir eleman daha tutarız. Sırf onların zahmet edip de gelip almadıkları fotoğraflarını bırakmak için. Alıştırmayız alıştırmayız. Merak etme sen. Sadece bu seferlik. İşten sonra gider bırakırım. Mesaimden de yemiş olma. Senin bileceğin bir şey. Ben karışmıyorum. Bak bilgisayar o zaman. Adresi orada bulursun. <gülüyor> Okan bilgisayarda aradığı adresi bulup... İş çıkışı o adrese gitti. Kapı çaldığında Mahmut'un doğum günü fotoğraflarında gördüğü baba açtı kapıyı. İyi akşamlar. Rahatsız ettim. Mahmut Mert'in evi değil mi? Heh, evet yeğenim doğru. Sen arkadaşı mı oluyorsun? Yok hayır beyefendi. Bir fotoğraf stüdyosunda çalışıyorum. Bu fotoğraflar aylar önce onun tarafından bırakılmış ve gelip alınmamış. Onları getirmiştim. Evde mi kendisi? Evde evde olmasına da şu fotoğraflara bakabilir mi? Tabii ki buyurun. Bunlar onun doğum günü fotoğrafları. Tamamen aklımızdan çıkmışlar. Bunların ne kadar makbule geçtiğini bir bilsen yeğenim. Çok sağ olasın. Aman efendim ben sadece size ulaştırdım lafı mı olur? Hayır yeğenim. Gerçekten çok makbule geçti. Bunlar onun 24. yaş gününün fotoğrafları. O günü nasıl unutabilirim ki? O gün onu gülerken gördüğümüz son gündü. Kısa bir zaman sonra trafik kazası geçirdi. Felç kaldı yavrum. Artık ne hareket edebiliyor, ne konuşabiliyor, ne de gülebiliyor. Bize onun o eski neşeli günlerini hatırlatacak o kadar az fotoğraf var ki yerimizde. Bu fotoğrafların anlamı çok büyük.